...Cenabı Hakk'a hoşnut eder. Almayı değil... ...vermeyi öğrenin. İyiliği... ...saçarak yapın. Ya baba ben hala... ...duayı hatırlayamadım. Maşallah... ...sen her şeyi teferruatına kadar biliyorsun. Ya bu nasıl... ...yattım sağıma... ...ezan... ...yok ya öyle değil mi? Hatırlarsın evlat hatırlarsın. Çok kolay...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 Genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama Emir, alemlerin efendisindendi. Rıahasizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri Emir Hazretlerine geldi. Şey efendim. Buyur kardeşim. Efendim. Ee... Söyle kardeşim ne istersin? Şey. De hadi. De be kardeşim. Efendim ben ben. A anladım. Anladım. Saraydan geliyoruz. Evet emir'im. Kundi Sultan'ın gördüğü rüyadan haberdar olup olmadığımı öğreneceksin. Emir'im. Malumumuzdur. Bizim nikahımız manevi alemde kıyılmıştır. Ama nikahın bir de şeri şerif üzere aramızda hak şarttır. Anımız seferde olduğundan validesi devlet altına dünür gönderip kendisini isteteceğim. Ya Rabbi. Her şey nasıl oldu Çok büyük bir insan. Emirim, ne olur beni de kapınızda kabul etseniz. Burası Peygamber Ocağı. Kapısı herkese açık. İsteyen kavuşur. Hadi, şimdi git işittiklerini anlat. Daha sonra saraya dünürler gitti. Yıldırım han seferde olduğundan. Kundili Sultanı Devlet Hatun’dan istediler. Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da kovmaktan beter etti. Nasıl yani? 40 deve yükü altın istemişti. Vay be! 40 deve yükü altına ne para mı? <gülüyor> Vermem demenin öbür adı yani. Emir Hazretleri şartı kabul etti. Ne diyorsun baba? Nereden bulacak o kadar altını? <gülüyor> Onlar Allah adamı oğul. Dereden de bulurlar, tefeden de. Devlet hatından memurlarını atıcılar deresine yollamasını istedi. Valide Sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere kırk deveyle adamlarını gönderdi. Gelenler önce kurbağa başka bir şey duymadılar. E, hani ortalarda kimse yok? Ne emir Buhari ne de altınlar. Aa, aa, boşuna geldik buraya. Sabırlı olun hele bekleyin. Tan yeri ağarmadı henüz. Boşuna geldik tabi. Bir derviş nereden bulsun kırk deve yüklü altını? Sabırlı olun derim size. Söylenmeyin. İçitmediniz mi emirin kerametini? Hangi kerametini? Durun da anlatayım size. Emir hazretleri bir gün abdest alırken... ...yanına şehirden biri gelmiş. Emir hazretleri... ...şehirde bizim için ne derler diye sormuş...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 Altın tekrar su olmuş. Aa yani şimdi Emir Hazretleri murat etti diye. Şu derede mi altın adı? Neden olmasın oğul. Evliya hak dostudur. Onlar dilerse Allah yaratır. E ee, şapak söktü. Nerede kaldı Emir Buhari? Yi? Ha işte geliyor. Tepeye bakın geliyor. Bu elini kolunu sallayarak geliyor. Yanında ne ağzın var ne de bir kimse. Sus. Susta. Bekle hele. Selamünaleyküm. selam. Aleyküm. Cümleniz hoş geldin. Sefalar getirdin. Zahmetler olun. Hoş bulduk ya Emir. Altınlar için Devlet Hatun, Deveci Başı Hasan Ağa şu karındaşlarımı yolladı. Bilerim. Hadi buyurun. Çuvalları doldurun. Ne dolduralım Emir'im? Bunları Bunlar nerede? Burada kum Resul'a mı başka bir şey? Evet kum Nerede altınlar? İşte nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya. Hadi. Hadi ne duruyorsunuz bire? Duymadınız mı? Sarılın küreklere doldurun. İyi de ne dolduracağız ki? Neyin üzerine basıyorsanız onu. Kum bu? Evet kum. Hadi söyleneni yapın. Ama devlet hatun bizden altın bekler. Susun bire, ne diyorsak onu yapın. Mesul olan biziz. Hesabını biz veririz. Bakın, ben ilk halit doldurdum bile. E, madem öyle, hadi dolduralım bakalım. Hatta hala Hazretleri Hz. Nuh'u olsun. Hikayeniz kıyamete kadar söylesin. Altınlar şirketi padişahımıza helal hoş olsun. Neredeyse geldik. Amma da sıcak. Biz de yorulduk develerde Bizi ahmak yerine koyuyorlar. Ee saraya varınca ne olacak? Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz? Alay edecekler bizle. Emir Buhari ne dedi bize? Hikayemiz kıyamete kadar söylensin. Kıyamete kadar alay edecekler bize. Doğru doğru. Ben kendimi alay ettirmem. Bu kumu döküyorum. Dur dur ne yapıyorsun? Bakın, kum bu, kum. Evet, kum. Taşımıyorum, ben de döküyorum işte. Siz yapmayın ahalar, etmeyeyim beyler. Hiç Siz sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Nasıl bildiğiniz gibi değil. Basbaya kum işte. Biz inşaat işçisiyiz. miyiz? Bana acıyorsanız etmeyin ahalar. Tekrar doldurun onları. Hayır, Hayır. doldurmayın. Doldurmayın. De biz de alay ettirmeyiz. Alay edilmeyeceksiniz ama...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 Altın olmuş altın. Bakın bakın her yer altın olmuş. Hadi, ne Eyvah <gülüyor> ne ettik biz. Ah, ah, ah. Hadi ağalar çabuk hatamızı onaralım. Hadi, Altınları hadi. toplayıp tekrar dolduralım hadi. Bismillah hadi. Hadi dolduralım. Tamamdır altınlar hazır. ...gayrı gidelim artık. Ama deveci başı nerede? İşte orada. Tepenin üzerinde kuşluk namazına durmuş. Bre hala secdede doğrulmadı bir türlü. Ben gidip bir bakayım. Beraber efendim hadi. Uç kıpırdamıyor. Sana. Bre Hasan'a. Ha. Sen. Allah'ın kavuşmuş. Şimdi anladım neden bize etmeyin eylemeyin diye yalvardı. Ne edeceğiz şimdi? cenab bizlere de böyle ölüm böyle sarı Sarığını kefen olarak kullanırız. Usulünle yıkayıp... ...cenaze namazını da eda ederek... ...buracağı da Vay be! Kumlar altın oldu ha! Ben kumlar altın yapabilseydim... ...bütün dünyayı satın alırdım.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 Biz burada cenk ederken neler olurmuş. Padişah kızına bile el uzatılır olmuş ha. Bu haberi bir fitne basın çıkarmış olduğundan şüphe ederiz. Ateş olmayan yerde duman tütmez Evranos. 40 yiğit sipahi hazırlansın. Siz Bursa'ya varıp o dervişin başını bana getirsinler. Sultanım. Ne donursun Evranos. Haber ver siz yola çıksınlar. Fermanınız bağışırttınız. Evranoş. Buyurunuz sünker. Bize o kala kapısını açan Serva'yı bulamadınız mı? Yoktur sultanım. Nereye kaybolur? Olur. Kalanın içinde. Sen durmayanos. 47 tiz yola çıksın. <gülüyor> ne oluyor Halil? Tekerlek mi patladı? Yıldırım Han'ın topu değil herhalde. <gülüyor> Bu bize çarpıyor. <gülüyor> Allah Allah. Delirmiş olmalı. Yanımızı uçurum. Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum. Araya açlık ama hala hızlı geliyor. Yetişemez meraklanma. Tam yerinde kestin hikayeyi. Keşke her defasında senin gibi bir ihtiyar yanımda olsa. İnsan yolculuğu nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Anlatsana. Nerede kalmıştık? Ee, Yıldırım'ın Bursa'ya 40 sipahi gönderiyordu. Emir Sultan'da Hundi Sultan'ın başlarını kesecekler. Aa, hatırladım, hatırladım. Onlar Bursa'ya geldiklerinde... ...o dervişin kim olduğunu öğrendiler... ...ve doğruca Emir Hazretleri'nin evine yürüdüler...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 Yazık olacak sizlere. Yazık. Neden yazık olacakmış? Dinle de gör. Tacettin'i çiğniyip geçen kırk sipahi Emir Sultan'ın ibadet ettiği odanın kapısına yaklaştı. Tam kılıçlarını sıyırmışlardı ki, gayipten oklar gelerek kırkını birden belip geçti. He? Demek ki şey öldü. Mü? Evet, evet. Bir Allah dostuna erişen iflah olmaz o. Bunu çok iyi bilen Molla Fenari... ...daha büyük felaketlere mani olmak için... ...Yıldırım Bahri'si de... ...bir mektup gönderdi. Ne o Eronos Bey? Bir haber mi var? Beli Sultanım. Molla Fenari size bir name göndermiş. Öyle mi? Aç bakalım. Otur. Başüstüne Sultanım. Dur. Ver bana. Ben kendim okurum. ...sultanım, niçin sarardınız? Haber kötü müdür? Eyvah Evranoz, eyvah! ettik biz? Sultanım, Bursa'dan bir felaket haberi var? Değil Evranoz, değil. Sen haklıymışsın. İşittiğimiz haber asılsızmış. Kızımızı kaçırmamışlar. Kızımız resul Ekrem'in neslinden bizzatla evlenmiş. Nikahı molla fenari kıymış. Mümtaz bir kimseymiş...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 Bursa'ya gönderdiğiniz yiğitleri geri çağıralım. Ah, hayvan ah. Hünkarım. Yiğitlerimiz katil için o emrin dergahına varınca, gayipten gelen oklar tarafından vurulmuşlar. Takdir böyleymiş. Molla Fenari, şayet ol zatın kılına halel gelirse, bütün şehrin helak olacağına şüphem yoktur, diye yazmış. Hazret, padişahım diye benden çekinmez. Doğru bildiğini söyler. ...merttir Mollan... ...öyledir sultanım... ...şimdi iki kimseyi merak ediyorum Erhanos... ...biri damadım Seyyid Emir Buhari... ...öbürü Engiroz Kalesini... ...bize açan Serdar... ...Allah'tan... ...ahir ömrümde bu ikisiyle karşılaşmayı... ...niyaz ederim... ...inşallah sultanım... ...sahi baba... ...kale kapısını açan Serdar kimdi... ...e hani anlatacaktım... ...işte şimdi anlatıyorum... İyi dinle. Yıldırım Han muhteşem bir zaferle Bursa'ya döndü. Hamdolsun Evanos Bey. Bursa'yı görmek ki bir daha nasip oldu. Hamdolsun Suzhan. Ergulan Yoluz. Özlemişim bu kokuyu. Şu Bursa değişmiş gibi geldi bana Evanos.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 ...bize Engiroz kalasının kapısını açan Serdar. <Gülüyor> sendin. Engiroz Kalesi'nin kapısını açan Serdar sendin. Gazanız mübarek... ...zaferiniz daim olsun Sultan. Senin de gaza mübarek olsun. Sen de bizimleydin. <Gülüyor> asker, Emir Sultan'mış ha? Allah Allah! Allah, Allah. Emir Sultan ya! Tuhaf oldun değil mi? Tövbe baba! Tuhaf olmak yok artık! Emir Sultan dedim mi? Tamam, kabul ederim. Devam et. O gün, Yıldırım Bârzit kale kapısı içten açarak zaferi temin eden Serdar'ın damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek onunla kucaklaştı. Ve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 Ankara önlerinde cenge sürüklüyordu. Emir Sultan, Yıldırım Han'ı cenk kararından vazgeçirmeye çalışıyordu. Sürünün peşinde koşturan şu çobana bak Emir'im. Ne dert var ne tasa. Ertuğrul gibi oğlu vurulmadı, Sivas gibi şehri alınmadı ki tasalı olsun. Sultan, bu kadar müteessir olmayız. Ne olursa Allah'tan olur. Takdire karşı tedbir nafiledir Sultan. İçim yanar emirim, içim yanar. Ertuğrul, en büyük dedemin ismini vermiştim ona. Ah Timur ah, Ertuğrul gibi oğlumu, Sivas gibi şehrime aldım Sultanım, iddetinizi yeniniz, sabrediniz. Sabır imandandır. Mutlaka mükafatını görürsünüz. Kalbinizden öfkeyi atınız. Yalnızca Hak Teala Hazretlerini düşünün. Onu ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları düşünün. Allah! Konuşun inni. Söyleyin. Sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun mu? Konuşun Huzur. Huzur verirsiniz bana. Sizi kale kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas ustalık vardı. Yüzünüzde aynı nur. Dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim. Susmayın. Hakan. Haleti ruhiyenizin farkındayım ama... ...Timur'la vuruşmayın. Gitmeyin. Korkulur ki dini devlet zarar görür. Gayrı ok yaydan çıktı emiyorum. Geriye almanın imkanı yoktur.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 Deryalar nur edip kandırmaz iken, aşıklar kandıran ummanı buldu. Vasiyetimdir. Nerede olursa olsun, ne ederse etsin, hacı bayramı veli gelip namazımı kıdırsın. Eid <Gülüyor> Billahi min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 أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما نذر آباؤهم فهم لعافدون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 وَسَمَاءٌ عَلَيْهِمْ آنَدٌ أَن دَعَوْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا مَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآتَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ واضرِجْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُعْسَلُونَ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم رسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لموسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تهونا رجما أنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركن عقب أين بك مطب أنتم قوم مسرفون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 ربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم أشهد أن ...illâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden... ...abdühü ve resulü. Rahmetullah aleyh. Emir Sultan... ...bu fani dünyadan göçtü. İçim bir hoş oldu. Mahsulluk çöktü birden. Demek... ...Seyyid Emir Sultan vefadan öldü. Ha? Ölüm... ...bir köprüdür. Her fani gibi...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 adamı gördüm ya bütün huzurum kaçtı bırak yani. gelsin evladım gelsin sen akıllanmadın mı hala yani yarışı kaybedip namımı ve paramı ona mı kaptırayım oh, oh. çok sıraki gidiyor kaza yapacaklar galiba frenleri patladı Eyvah şarampola devrildi şuraya bak ...su testesi su yolunda kırılır üzülme baba. Öyle deme Halil. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. Dur da onlara yardım edelim. Neden duracakmışım? Neredeyse Trabzon'a geldik. Benim kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedim mi? <gülüyor> i̇nip bakalım. Çok bulmaları imkansız İnip baba. bakalım inip bakalım belki yaralanmışlardır. Kim bilir belki de. Bana ne? Birisi rakibim öteki de bana ihanet eden muavin. Bana ne baba? Aa, dur öyleyse ben ineyim. Anlaşılan sen... Rüzgar Halil'likten kurtulamadın hala. Tamam, tamam. Durdum işte. Bu ıssızlığa başında nasıl yardım edeceksin ki onlara? Allah, Allah bir kolaylık verir. Hadi sen yoluna git. Gidiyorum tabii. Selametle. Yar sanki tek başına bir iş yapabilecekmiş gibi indi. Aa, çok çoktan. <Gülüyor> Tuhaf oldum ya. İçimden bir ses yürü yoluna diyor, öbürü dön geri. Hangisini dinledim? Yürü diyen rüzgar Halil'in sesi, geri dön diyen kimin? Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle ona her ne dilersen. Eğer bu işte atarsan riyayı ...kendine rehber kıl evli Bu, bu ses. Sultan'ın sesi. Evet. Evet. Bunu dinlemeliyim. Geri dönüyorum.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 Hadi bakalım. Hadi namaza. Ekber, ekber. La ilahe TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.